Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takısı yok yani. Kolay kolay desaltamadılar, yani elektrikçiler... Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün geçmiş günlerde olan bir sergiden uzun uzadıya diye bahsedeceğiz. Bu sergi daha önce de programlarımıza çeşitli konularla konuk olan Aslı Kıyak Engin tarafından düzenlendi. Aynı zamanda e, Tayke e, Hesselberg e, tarafından düzenlendi. <gülüyor> yani, serginin ismi Dutch Design Made in Şişhane. Daha önce de zaten e, böyle bir e, Made in Şişhane sergisini programımızda e, konu, konu olarak geçmiştik. Bugün birazdan Aslı yanımızda olacak <gülüyor> ve e, bu serginin detaylarını birlikte konuşma fırsatımız olacak. Ama ben e, isterseniz Aslı gelmeden şöyle kısaca size e, bu e, çok önemli şehir için, çok önemli bu etkinlikten e, biraz e, bahsedeyim. Ekim e, ayı boyunca çeşitli etkinlikler oldu. O etkinliklerin detaylarını e, Aslı size e, daha net verir. Ama e, neydi Meydin Şişhane? Şişhane'de. E, ...yapıldı... E, ...demek herhalde... ...öyle çevirebiliriz... E, ...Hollanda tasarımı... ...şişhanede yapıldı... ...Dutch Design Made in Şişhane serginin ismi... ...ve e, konsepti... E, ...bu e, sergi için... E, ...Hollanda'dan... ...ve sanırım... E, ...Avustralya'dan... E, bir sürü tasarımcı davet edildi. Ve bu tasarımcılar bir hafta boyunca şişhanedeki e, bu küçük üreticilerle birlikte, e, ışıklandırma sektöründeki küçük üreticilerle birlikte bir hafta boyunca çalıştılar. Ve kafalarındaki tasarımları e, bu üreticilerle birlikte ortaya çıkardılar. Bu sergide e, bu e, ürünlerin e, sergisi oldu. E, şişhaneye tasarımcı çıkartması e, ...yapıldı diye geçiyor zaten başlığında da. E, bu e, Hollandalı tasarımcıların... E, ...değişik deneyimleri olmuş durumda. E, ve bu deneyimleri de... E, ...birlikte şimdi Aslı ile birlikte e, geçeceğiz. Aslı'yı bu arada konuk ediyoruz. Bir saniye... Hoş geldin Aslı. Evet. <gülüyor> Başka bir toplantıdan e, alelacele biz programımıza çağırdık, bizi kırmadı. Çok çok teşekkür ederiz kendisine. Evet, e, ben biraz başlamıştım çişhanede tamam. e, neler oldu, neler yaptınız diye. E, bu e, daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz gibi çişhanedeki müthiş... Bu küçük üretim potansiyeli, ışıklandırma endüstrisi ve tasarımla ilgili müthiş üretim potansiyelini e, ortaya çıkaran harika bir iş yaptınız. Teşekkürler. Açık. Evet. Ben e, bir e, seni tanıtayım. Onu atladık. <gülüyor> Öncelikle merhaba. <gülüyor> Gecikme içiniz günü. E, aslı... E, İnsan Yerleşimleri Derneği Başkanı ve Suluklöy Platformu'nda yıllardır çalışıyor. Emek Ben bazı şeyleri atlamış olabilirim. Sen istersen. Ya o, o bir yönü herhalde <gülüyor> kendimle ilgili tanımlamak gerekirse. Bir de tabii tasarımcı yönüm var ve şişhanede de aslında kent, tasarım ve üretimle ilgili ortak noktayı buluşturmaya çalıştık. Ee, çalıştım bütün bu geçtiğimiz 3-4 yıl boyunca ee, aydınlatma tasarımı ile son 10 yıldır e, uğraşıyorum ve e, ...Şişhanede de uzun süre çalıştım e, oradaki networkü e, üretim e, ağını yakından takip ettim içinde bulundum e, ve e, bölgede sizin orada atölyeniz vardı değil evet mi? atölye vardı e, metro <gülüyor> Yapılacağı için e, Han yıkıldığı için biz de oradan Taşınmak zorunda kaldık İki terliğe Yani Zaten iki bir fabrikamız vardı Taşımıştık daha önce büyüdüğü için e, Firma e, Çalışmalarını taşıdı fakat e, Dükkan ve e, ufak e, montaj e, Orada devam ediyordu Onu taşıdık e, ve fuarlara yöneldik Yani bir e, mağazadan çok Fuarlar üzerinden yurt dışı ve yurt içinde e, Tanıtım ve satış Yapmaya başladık fakat ben tabii kopamadım şişaneden <gülüyor> <gülüyor> bırakamadım şişaneyi ee, ve e, son yıllardaki tehditleri de görerek e, işte uzak doğu mallarının e, bölgeyi tehdit etmesi birçok küçük atölyenin kapanması e, işte uzak doğu mallarının satılmaya başlaması Artı buna ek olarak e, yerel yönetimlerin bölge için e, turizm e, odaklı bir vizyona sahip olması. Fakat bu tabii sadece butik otel ve kafeden ibaret olan bir, bir turizm mi? anlayışı. Yani. Evet. E, bu sebeple bir takım tabii tehditler vardı bölgenin geleceği ve oradaki küçük atölyelerle ilgili. Farklı bir şey olabileceğini gördüğüm için burada bu ekonomik ve sosyal bağ aslında burada sadece üretim değil sosyal bağlar da çok kuvvetli. Bunu nasıl geleceğe taşıyabiliriz? Bunu göstermeye çalıştık Meydin Şişhane projesinde. Aslında iki taraflı bir soru var burada. Birincisi tasarım bölge için nasıl bir katkı sağlayabilir? Ee, tasarımcılar bölge için nasıl bir katkı sağlayabilir bölgenin gelişiminde artı bölgedeki küçük üretim ve üretim ağı e, tasarımcılar ve yaratıcı e, disiplinler için ne tür fırsatlar sunabilir? Bu iki sorudan yola çıkıyor proje. Karşılıklı bir etkileşim. Evet yani. kesinlikle. Evet. Ee, ve bunu göstermek için işte 2006'da daha önce de e, Açık Radyo'da konuşmuştuk. Bunu anlatmıştık. anlatmıştık. Ee, evet. Hatta ilk programlarımdan biriydi benim. Evet senin de. <gülüyor> ee, bayağı da olmuş tebrikler Üç bu arada. oldu. 3,5 sene oldu. <gülüyor> ee, 2006'da e, zaten bölgeyi kullanan tasarımcıları, mimarları ve sanatçıları davet etmiştik çalışmaya. İstanbul Design Week'te eee sergilemiştik. O ben bence de o dönemin o sene design week'in en güzel şeyiydi. Evet, Herkes de zaten bir, bunu söyledi. Bir, evet, öyle bir öyle bir aldı. Harika, bir sergiydi o. Konteynerde olması da çok, çok iyiydi. Ya yani hem adıyla örtüşüyordu, e, hem de e, birazcık daha bağı yani kopuk e, bir farklı bir tavır da sergili, sergiliyordu. Bunu da gösteriyordu. E, orada sadece ürünler, e, tasarımlar sergilenmedi. E, arkalarındaki hikayeler, e, üretim süreçleri, kentteki izledikleri Haritalar, haritalar üzerinde e, gösterildi. Yani bir ürünün e, beş tane bölgede e, atölyeye uğruyorsa, e, bunlar e, haritada bir e, line olarak, çizgi <gülüyor> olarak gösterildi. Bu da çok ilginçtir. Hikayesi, yolculuğu. Hikayesi, yolculuğu. E, çünkü o, o, burada bir tek fabrikada, bir e, mekanda üretilerek çıkmıyor e, işler. E, asıl keyifli olan Bölgedeki birçok olanağı, seçeneği, farklı alternatifi bir araya getirerek siz bir ürün elde ediyorsunuz. Kafanızda bir tasarım fikri var, bölgeye giriyorsunuz, işte farklı atölyeleri birleştirerek, puzzle gibi bir şey aslında. Sonuçta ürün ortaya çıkıyor. Oyun, oyuncak gibi. Evet, evet, aslında keyifli de bir şey. Gerçekten hani çocuk heyecanı duyuran bir şey. Bu Zaten bu tasarımcılar için büyük bir şans. Çünkü tasarımcı okuldan hani mezun olduğunda bu ürün tasarımcısı da olabilir farklı tasarımlar da yapabilir iç mimar olabilir mimar olabilir bu tür üretim bölgeleri kendi ürünlerini kendi yapmak istediklerini gerçekleştirme olasılığı sunuyor. Her şey birbirine çok yakın e, ve çok alternatif var bir e, bölge oluşmuş çünkü üretim bölgesi e, ve siz burada e, bir fikri e, gerçekleştirebiliyorsunuz ve çok kısa bir sürede. Ee, bu müthiş bir olanak sağlıyor ve bağımsız tasarımcılar yani bir e, fabrikada ya da bir e, firmada çalışmıyor ise kendi markasını ve ürününü üretme şansı tanıyorsunuz aslında. Ve pazarda da yer bulma şansı tanıyorsunuz. Markalaşma gidebilecek evet. bir potansiyel var yani. Evet kesinlikle yani burada hem tasarımcılar için böyle bir e, fırsat var hem de bölgenin e, kendisinin markalaşması gibi bir e, sonuç çıkıyor. Ee, sizin bütün bu çalışmanız da zaten yani yılların içinde olan bölgeyi markalaştırmak. Yani Meydin şişhane zaten hani buna da vurgu yapıyor. Kesinlikle. Birazcık da tabii esprili bir şey. Yani işte Meydin Turkey, Meydin China'dan sonra hiç, yani çok küçük bir bölge için böyle Meydin şişhane kavramının kullanılması çok hoş tabii. Ama çok anlamlı. Yani çok. hani espri kadar ee, hakikaten tabii, tabii. uyuyor, çok uyuyor. Çok uyuyor. Meydin şişhane. Evet kesinlikle ve e, yani biz buradaki bu potansiyele dikkat çekiyoruz ve farklı bir deneyim alanı olabileceğini öne sürüyoruz yani burada bir birikim var yani yüzyıllık bir üretim ve aydınlatma merkezi bu çok e, yatsınamayacak bir gerçek ilk aydınlatma direkleri işte bölgede kullanılmış. Elektrin işte, geldiği evet, ya. <gülüyor> işte Galata ışık oradan giriyor. Oradan geliyor ve Galata Limanı iken ilk tekni, teknik, teknolojik ürünler Galata Limanı'ndan 1900'lerde girmeye başlıyor ve o dönemin de teknolojisi elektrik, elektro e, aydınlatma bu tür şeyler yani 1900'leri düşünürsen bilgisayar değil. Ve o bölgede evet bugün olsa bilgisayar olurdu. <gülüyor> Ama o bölgede konuşlanmaya başlıyor. Ve zamanla da üretime de dönüşüyor. Aynı şekilde perşembe pazarıyla iç içe çok, neredeyse. Çok. Kesinlikle. Yakın. Bu da çok önemli. Ee, ve böyle bir bölge. Yani bölgede çeşitli alternatif şehir dışında üretim bölgeleri yapıldı. İşte ustalar atölye oraya taşınmak istedi ama çoğu gidemedi, gitmedi. Ya kapıyor ya gidemiyor. Yani küçük üreticinin o networkten, o ağdan çıkması mümkün değil. Çünkü birbiriyle birlikte çalışıyor Yani kendi deposu bile yok Yani bir şeye ihtiyacı olduğu zaman <gülüyor> çırağını gönderiyor Yani siz kentte o hareketi Aynı de görebiliyorsunuz Böyle Çıraklar şey. ellerinde taşı, el, el yani. Evet taşıyorlar Son kullanıcı da buraya geliyor. Biliyor ki şişhanede istediğini bulabilir. Her çeşit ürün var. Alıp Hatta istediğini yaptırabilir de. Tabii. Senin tamir şeyine. için bile gelenler var mesela. Bu çok ilginç. Yani pek günümüzde <gülüyor> kalmamış bir şey ama işte abajurunu ya da lambasını tamir için şişhaneye gelenler de var. Yani çok zengin bir Aa, Yani görürseniz, yani bu şekilde bakarsanız çok geniş bir potansiyel taşıyor aslında. Peki biraz bu sergiyi bize hani yaşatır mısın? Çünkü çok heyecanlı bir dönem geçirdiniz. Evet. Ben tam ondan bahsetmeye başlamıştım. <gülüyor> Çünkü tasarımcıları nasıl seçtiniz? Aslında oradan başlayalım. Tasarımcıları nasıl seçtiniz? Onlar nasıl buraya geldi? Neler yaptılar? Ve hani son ürün olarak sergi nasıldı? Şimdi ona gelmeden önce ben 2006'dan bugüne kadar bir gelişim arz etti. Yani Tabii. biz boş durmadık. <gülüyor> Teike Azelbergs ile beraber kendisi sanatçı ve tasarımcı. Hollandalı bir e, sanatçı ve tasarımcısı. Tasarımcı 2006'dan itibaren yollarımız kesişti. O da benzer farklı bir çalışmayı e, Büyük Endek Caddesi'ndeki e, mağazalar üzerinden yapmıştı Bir sanat çalışması yaptı. Oradaki e, dükkanlarla konuştu, görüşmeler yaptı. Ve onlara bir öneri sundu. Yani 10 adet öneri sundu ve seçmelerini istedi. Onlar için geliştirdiği öneriler. E, bunlardan e, iki tanesi ya da bir tanesi seçildi. Ve o bunu e, hayata geçirmek istedi. Bizim yolumuz Galata Görünürlük Projesi kapsamında e, kesişti. E, ve çok benzer e, bakış açısına sahip olduğumuz için o da e, hem sosyal hem ekonomik e, bir network, bölge çok anlamlı Hollanda'da bu tür şeyler kalmamış. zaten hani o çok daha iyi görebiliyor bu anlamda ve birlikte çalışmaya başladık. E, o günden bugüne e, çeşitli e, Hollanda'dan olsun işte e, gruplar, e, üniversiteler, akademiler e, geldi ve bölgede e, çalışmalar yapıldı. En son Ritvelt Akademi geldi. E, Gift to Shishane diye, Shishane'ye hediye adlı bir e, çalışma yaptılar. Hem e, böyle ilginç ürünler e, tasarladı. Birinci ikinci sınıf öğrencileriydi. Ne gibi e, Bölgeyi izlediler. Oradaki o dostluğu ve kardeşliği ama aynı zamanda da rekabeti. Çünkü birçok firma var, aynı ürünü üretiyor, atölye var. Ama aynı zamanda arkadaşlar, ama aynı zamanda rakipler. Bunu simgeleyen böyle bir çalışma yapıldı. Mesela kaşık kaşıklar bir araya gelince iyi arkadaş yazıyor ama ayrılığında farklı bir şey. işte gece bir tur yapıldı şişhanede ışıklarla. Ee, belli yerlere ışıklar kondu ve e, o şişhane bölgesi gezdirildi. Ee, interaktif bir e, aydınlatma bir e, öğrenci üzerine e, ışığı takarak e, yol gösteren hani bu dönüşür ya ışıklar böyle yılbaşı ya da çeşitli kutlamalarda kullanılan yanıp sönen ışıklardan e, vücuduna giydi ve yönlendirme yaptı e, değişen ışık e, hareketleriyle beraber. Ee, bu tür ilginç şeyler de aslında pek alışık olmadığımız, hani illa ürün çıkması gerekmiyor. Bölgedeki potansiyel birçok şeye açık aslında. Ve oradaki şeyleri oradaki görünür kılan, görünür kılan bir şeydi. Ve bütün bir günü 24 saati izlediler ve bunu bir filme de e, çevirdiler. E, o filmde işte e, kendi web sayfalarında var hani istenirse bakılabilir. E, İTÜ ile İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Üniversitesi Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Bölümü ile Özlem Er ile e, iki dönem e, çalışma yaptık. E, bölgedeki aktörler çok farklı e, ölçekli e, atölyeler, e, firmalar var, e, tasarımcılar var, tasarım ofisleri var. Bunlarla e, irtibata geçildi ve her öğrenci e, farklı bir aktörü e, inceledi, analiz etti. Bu da çok önemliydi. Aslında ilginç olan şuydu. Bugüne kadar hep büyük sanayi, büyük firmalar incelenmişti. İlk defa bir bölge mercek altına alınıyordu. Bu da aslında üniversitedeki vizyonun geliştiğini gösteriyor. Farklı olasılıkları açıklığı gösteriyor. Çok önemliydi. Bunun dışında e, ufak tefek e, çalışmalar oldu ama 2009'da yani bugüne geldiğimizde e, aslında e, en büyük etkinliklerden biri oldu. E, Hollanda Konsolosluğu'nun da e, bizi desteklediği bir proje. 2010'a sunduğumuz ama henüz e, destek alamadığımız ama umarım 2010'da e, alabileceğimiz bir e, projeyle yola çıktık. Ben en beğenilen projelerden biri olduğunu çok iyi biliyorum 2010 içinde. Işte... Çok konuşulan hatta geçen projelerinden bir tanesi yani zaten e, 2010'un bütün konseptiyle birebir uyuşan bir proje. Kesinlikle. Yani 2010 e, İstanbul Kültür Başkenti bu tür e, vizyonlara, bu tür e, çalışmalara ışık tutabilirse e, öncülük edebilirse bundan sonrası için de e, bütün İstanbul için, bütün Türkiye için çok önemli bir başlangıç yaratabilir aslında. Zaten e, bu Arap kültürü başkenti olmasındaki en önemli e, faktör bu ama umarım 2010'da <gülüyor> daha olumlu, bir daha destekleyici bir tura. Şey ilginçti tabii. Yani e, süreçte Hollanda konsolosluğunun desteğiyle beraber ağırlıklı olarak Hollandalı tasarımcılar bu çalışmada yer aldı. Hollanda dış ticaret bakın bölgeye gelmesi, bölgedeki atölyeleri ziyaret etmesi ve serginin açılışını yapması ise büyük bir <gülüyor> olay bence çok çok önemli bir destek. Sadece kendi tasarımcılarını değil bölgedeki atölyeleri ve projeyi de destekledi. Bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla bu kademedeki bir yetkili bölgeyi ziyaret etmemişti. ...bu umarım hani bundan sonrası için bizim kendi kurumlarımıza ve tasarımcılarımıza da ışık tutar diye düşünüyorum. Çok önemli yani çünkü şişhane negatif bir imajı da var. Yani kopya ve fason üretim bölgesi diye de anılıyor. Kötü atölyelerin olduğu, kimyasalların İşte kopya eden kullandığı. evet bir yandan da öyle. Ama bunun arkasında isterseniz siz böyle de gösterebilirsiniz... Ee, ve saklanabilirsiniz. Yani birçok tasarımcı, tasarım e, dükyanı burada ürettiği halde e, burada ürettiğini söylemez, gizler. Yani bu hem e, tasarımlara işte başkaları tarafından bilinmesin hani ulaşılmasın diyeceğiz hem için. onun için hem de e, bölgede tabi yani şanede ürettik diye e, gururla söyleyecek bir e, durumda hissetmedikleri için böyle yapıyor ama biz tam tersini yapıyoruz burada yani şıhaneyi e, olumlu yönleriyle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve bu noktada bu seneki etkinlik ve Hollanda e, tasarımcısının ve bakın desteği çok önemli oldu. Bütün evet. ülke olarak desteklediler evet, yani evet, Şişhani'yi. Kesinlikle. <gülüyor> Çok. Ee... Dış ticaret bakın, yani buradaki evet. potansiyeli bu ticari potansiyeli de müthiş bir şekilde gösteriyor. Çok bunu bunu yani biz biz ne kadar görebiliyoruz tabi bilmiyorum hani çünkü bizde daha tasarım ve büyük sanayi ilişkisi bile yeni yeni kurulmaya çalışılırken böyle küçük atölyelerin üretim bölgelerinin taşıdığı potansiyeli bir dış ticaret bakın görmesi ve desteklemesi çok önemli yani çok geniş bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor tabi Hollanda olsun diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika'da küçük üretim ve üretim Ülke dışına çıktığı için tasarımcılar e, uluslararası bir şekilde e, üretimlerini gerçekleştirmek zorundalar. Yani buradaki gibi hemen gidelim işte şişanede <gülüyor> üretelim e, gibi bir şey e, şansları yok. Buradaki tasarımcılar gibi şanslı değiller. Ve onlar da bu şansı gördüler. Yani e, yine de yakın e, Türkiye e, Avrupa'ya e, uzak doğuya <gülüyor> göre <yakın>. Evlerimize misafir <gülüyor> de edebiliriz. Ve yapılabilirliği var. Anlaşabiliyorlar ustalarla. Tabii ki aracı arada biz e, rehberlik ettik. Fakat çok kısa bir zamanda, dört gün gibi bir kısa zamanda. <gülüyor> dört gün. Evet. Yani bir hafta diyelim. Biz bilgilendirdik. Atölyelerle tanıştırdık. Onları ben çıkarıyorum. Geriye dört gün kalıyor. Dört günde ürünü tasarlaması ve ürüne dönüştürmesi ki çok güzel işler çıktı. Çok güzel işler çıktı biliyorum. Yani ee, çıktı. hem onlar için çok yorucu oldu tabii ama yapılabilir de oldu. Yani bunu başka bir yerde yapmak mümkün değildi bu kadar kısa bir sürede. Yani ve... ee, bu tasarımcılardan bir tanesi benim konuğumdu. Şimdi o süreci ben de çok hani uzaktan takip ettim. İlk başta mümkün değil ya. Yani, mümkün değil ya. Yani. Ben bunu nasıl yapacağım? Çok az zaman verdiler falan. Sonra çıktı ve o heyecanını görmeliydiniz yani. Dinleyicilerimiz de keşke paylaşabilirdik. Yani, o kadar mutlu oldu ki giderken. Sürekli mesajlar atıyor böyle bir şey yapmış olmaktan dolayı çocuk sevincini yaşıyordu. Yani hani tabii ki her zaman bir ürünü çıkarmak çok heyecan verici bir şey ama bu kadar kısa zamanda bu kadar imkansız olduğunu düşündüğüm bir noktada ve ustalarla dilip <gülüyor> konuşamazken bunu yapabilmek <gülüyor> müthiş bir durumdu. Ya e, ilginç olan e, biz ilk işte e, bir böyle tur yaptık Şişhanede. E, şu an Tayki gelemiyor çünkü bir seramik, e, Hollanda'dan gelen seramik sanatçılarıyla bölgeyi geziyor şu anda. Yani çok selam söyledi <gülüyor> <gülüyor> sizlere. Evet onunla da birlikte olmak evet, çok onu hoş Onu da olurdu. çağırdım gelecekti ama bu sebeple gelemedi. Belki başka bir programda. Belki. E, ve e, ilk geziden sonra Gerçekten böyle şok olmuşlardı yani onlar herhalde 4-5 tane işte atölye olur hani diye düşünüyorlardı ama bölgedeki o dinamizmi görünce çok şaşırdılar. Hatta bir tanesi jungle yani orman evet. lakabını kullandı yani her şey o kadar yoğun ki burada ve kafalarında birçok tasarım fikri oluşmuştu. Hepsini tabii yapmak istiyorlardı ama kısa sürede nasıl seçeceğiz nasıl yapacağız derken çok da iyi bir ilişki kuruldu aslında. Buradan Evrim ve Damla'ya da ben teşekkür etmek istiyorum. Kendileri de bu konuda bize rehberlik etti. Oradaki tasarımcılarımıza yardımcı oldular bizle birlikte. Ee, tabi tasarım e, hem çizim olsun hem e, yani usta da tasarım yani usta da bir şey üretmeye açık e, tasarımcı da bir şey üretmeye açık e, bir ortak dile de sahipler yani illa İngilizce konuşmaları e, ya da işte Hollandaca ya da Türkçe konuşmaları gerekmiyor e, ortak dil e, tasarım dili üzerinden aslında e, anlaştılar da yani e, usta işte ne olduğunu anladı önerilerde bulundu işte e, tasarımcı e, bazen o önerileri beğendi, bazen o da bir şeyler söyledi falan. Böyle bir interaktif bir ortam sağlandı. Aslında bu tür bölgeler bir de bunu sağlıyor. Yani siz usta ile diyalog halindesiniz. İşte çaylar geliyor, gidiyor, <gülüyor> e, oturuyorsunuz. Bazen ben biliyorum bazı tasarımcılar oturup atölyede kendileri üretiyorlar o e, e, makinaları kullanıyorlar yani bir de buna açık samimi bir ortam da var müthiş samimi müthiş açık ve samimi arkadaş. ben de arabayı yaptırmaya sanayiye gittim bütün gün kaldım <gülüyor> orada dönemiyorum hani arabanın işi bitti tam orada sohbet işte yemek ısmarladık çaylar geldi yani ...oradan acayip ilişkiler çıkıyor. Bambaşka ustaları keşfediyorsunuz. <gülüyor> Hangisi iyidir? Ben bayağı arabayla ilgilenmeye başladım motorundan işte debriyaj konmak <gülüyor> falan. Yani böyle hani hakikaten o, o ortamın içinde hemen insan bir şey oranın bir parçası olup Oluveriyor. o üretim içi, içi ilişkisi içine dair oluyor. Biz mesela e, tasarımcıları işte birkaç atölyeyle yani bayağı bir atölyeyle tanıştırdık ama dedik ki yani siz bu biz başlangıç noktası oluşturduk sizin için. Siz bundan sonra yani o ustalar üzerinden olabilir hani yapacakları tasarım ürünün üzerinden farklı e, ustalara veya e, atölyelere ulaşabilirsiniz ki nitekim öyle oldu. E, farklı şey, ustalarla da çalışlar yani. Çünkü A Ahmet sizi işte, yönlendiriyor. Ali'ye gönderir, evet. Ali Mehmet'e gönderir. Tabii. Tabii, yani öyle, bir şey öyle arıyorsunuz çalışıyor. ve yani. onunla ilgili de sizi yönlendiriyorlar. Aynen. Böyle de bir ortam var. Bu İstanbul'un müthiş bir potansiyeli Çok. hakikaten ve emin en zevkli tarafı yani İstanbul'da yaşamak istiyorsak bunları hep keşfederek yaşa. yani aynı şekilde ben de sanayiye gittim Atatürk'ü sanayiyem asla hemen beni iki terliye gönderdi Çok oradaki de. çıkmacılar oradan, oradan dördüncü lerende gönderiyor <gülüyor> yani böyle bütün İstanbul'un içinde o ağ var. Kesinlikle yani Eminönü'ne falan gittiler zaten bazı parçaları almak için. <gülüyor> Yani vakit olsa İstanbul'da daha hani geniş alanlarda gidebilirler evet. üretim alanlarına. Ama dört gün neler neler olmuştur eminim yani. Yani çok tabi çok iyi şeyler çıktı ve hızlı bir şekilde çıktı zaten bazen. İlginç atölyeyi görüyorsunuz, baya karışık görünüyor, karanlık görünüyor, birçok malzeme karışık filan. Oradan çıkan işi görüyorsunuz, bu buradan nasıl çıkmıştır <gülüyor> diyorsunuz. Yani pırıl pırıl parlıyor <gülüyor> e, ve çok da e, güzel hani e, ürünlerle dönüşmüş, dönüşebilmiş. E, bu çok da bir e, keyif verici, umut verici bir e, konu. E, şiş, i̇lginç olan bir şey daha var. Yani şişhanede e, hem İki tane e, bayağı geniş bir heyet geldi. E, konsolosluk vardı. Elçi e, gelmişti Ankara'dan e, Hollanda. E, Büyükelçi gelmişti ve e, bakan. Ve bir sürü tabii heyettekiler, gazeteciler böyle bir ekiple dolaşıyorsunuz. İki grup olduk tabii ki. Çünkü atölyeler çok küçük. Hani bu kadar geniş <gülüyor> bir ekiple dolaşamayız diye. Ve her iki grupta farklı atölyelere gitti. Farklı atölyelerin dışında da kentte dolaşırken farklı dükkanlara uğradı. Ee, ve şunu görüyorsunuz yavaş yavaş bir takım tasarım e, dükkanları işte aydınlatma olsun e, işte kafe olmuş ama hem e, tasarım ürünü satıyor hem de kafe. Yani bu tür e, bir takım şeyler de e, Şişhane'de Galata'da gelişmeye başlamış. Bu anlamda e, yani kendi e, potansiyeliyle örtüştüğü için çok anlamlı geliyor bana. E, mesela burada şunu e, eleştirmek istiyorum çünkü çok önemli. Her sene Galata'da Galata Kulesi'nde sen de gitmişsindir muhakkak kule dibinde yapılan etkinlikler var. İşte moda haftası tasarım haftası diye işte bildik e, fuar standları o e, kulenin etrafında kuruluyor. Yani hiçbir bölgeyle e, ilişkisi yok. O, Sahaflar falan da oldu. Böyle da, değişik oluyor. değişik ama etkinlikler oluyor bu ama çok, kadar kopuk çok yapmacık ki. kalıyor. Yani bölgenin Yapay kendi potansiyelinin dışında bir virüs aktarıyormuşsun gibi oraya. Öyle yabancı kalıyor havada Üstüne kalıyor. Oturma. Ve zaten mekanı da kullanma anlamında da çok yanlış. Yani orayı tamamen meydanı kapatarak e, her yerde olabilecek standları oraya koyarak bölgenin e, ruhun e, algılanmamış oluyor ve e, zarar da görüyor bence. Bizim e, bundan sonraki yani adımlarımızda bölgedeki bu tür aktörleri işte dükkanlar olsun, e, kafeler olsun, bunları da bu network ile ilişkilendirmek istiyoruz ki e, asıl sergileri daha da yaymak. E, sergiyi biz e, ...görünürlük yaptık. Görünürlük projesi kapsamında bir dükkanda yaptık. O da ilginçti. Bir elektrik dükkanıydı. Elektrikçi dükkanı. E, yeni e, tadilattaydı ve bize e, izin verdiler. Ve onların mağazasını da sergiledik. Büyük Endek'te. Hı? Bir günlük. Ama çok ilginçti o. E, i̇lgi uyandırdı. Arkasından da e, 12'sinde açılışını e, dış ticaret, Hollanda Dış Ticaret Bakanı yaptı. E, Dutch Chapel dedikleri e, konsolosluğun içindeki kilisede yaptı. Ay, çok Bu güven. çok iyi bir şey. Kilisede sergi yapılmış. Kilisede yapılması. yapılan herhalde ilk tasarım sergisi diye düşünüyorum. <gülüyor> bir kere hani e, hem kilisenin hem eee bu tür bir konuya açık olması. Daha önce de orada bir documentary film festivali olmuş bu tür şeyleri açıklar. Fakat biz kiliseyi tamamen hani bütün oturma elemanlarını dışarı çıkardık. Kiliseyi bomboş hale getirdik. Bazı oturma elemanlarını ters çevirdik ve sergi mekanının bir parçası haline getirdik. Yani bu olabilecek gibi bir şey değil. Yani bir kilisede bu açıklık da çok ilginç. Yani bu çok güzel desteklenmesi ve bence örnek olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bir toplanma alanıdır çünkü. Bu tür ibadet alan yerleri ve farklı bir birlikteliğe hizmet etti diye düşünüyorum. Bir kutsallık da atfediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şişhane'ye bu şekilde. <gülüyor> çok enteresan olmuş. Böyle düşünmemiş olmuş. değil mi? Aslı Kıyak Engin'le geçen haftalarda İstanbul'da olan çok önemli bir sergiyi konuşuyorduk. Şişhane'deki Dutch Design Hollanda tasarımı sergisi ama made in şişane etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleşti. Evet. En son kilisedeki bu sergiyi anlatıyordun. Evet kilisede e sen de güzel bir <gülüyor> kutsan, kutsanmış olduğu gibi bir e espri yaptın. Doğru. E kilisede... E bir de ışık, nur. <gülüyor> Öyle bir şey de var. <gülüyor> Düşünmeye başlayayım aslında çok Neler ilginç çıkıyor? şeyler çıkıyor. E, açılış da çok ilginç şekilde yapıldı. E, Hollanda Dış Ticaret Bakanı bir şalteri e, indirdi ve ışıklar açıldı. Böylece serginin de açılışı yapılmış oldu. Çok hoş ya. Herhalde bu anlamda yapılan... <gülüyor> farklı bir açılış şekli. Yani ilk Hep elektriklerin falan kesilir yani. Elektriklerin gelmesiyle ne? de bağlantılı. Evet. şişenin o tarihi şeyle de bağlantılı. Bir anda olduk. elektrik evet. giriyor ya. Belki de bir anda tasarımın başka bir boyutu başlamış olur Kesinlikle. bu şeysi ee, Sergide dediğim gibi bir de e, export import e, bu ihracat ya da işte ithalatta kullanılan. Eh, ahşap eh, sandıkları kullandık. Sandıklar üzerinde eh, yapıldı ve hatta bazıları da recycle yani geri dönüşüm eh, kutularıydı ve üzerinde made in Canada filan yazıyordu. <gülüyor> Tam yani, yani bizim konseptle eh, projeyle de ilişkili olarak eh, onların üzerinde sergilendi çoğu. Demin söylediğim gibi dört e, tane e, kilisedeki oturma bankını ters çevirerek dikey tutarak da e, bazı aydınlatma elemanlarını astık. E, gerçekten e, iyi bir sergi oldu. E, mekan çok etkileyiciydi. Gerininkini biliyorum mesela. Evet o çok <gülüyor> Off we go hadi evet, gidiyoruz. Evet. Ve bir araba, araba ışık yaptı. Işık yaptı. Ee, hatta bana e, benim e, şu anda iki buçuk aylık bir bebeğim var Defne <gülüyor> e, onu da e, ona onu da adı selam adı. söyledi. <gülüyor> ben çünkü sürekli böyle e, işte çalışmalara bebeği bırakıp geliyorum tekrar dönüyorum falan onlar da çok da etki yani etkiledi onları da geride onun üzerine böyle bir <gülüyor> aydınlatma elemanı yaptı ve... Hayatın çok içinde oluşan bir sergi çok, oldu. Çok, çok. <gülüyor> kesinlikle. Geri de onu hep bana, <gülüyor> akşam bende kaldığı için gelip bana anlatıyorsun çok... çok hoştu ya o paylaşım. Ben biraz onların e, bu e, bu süreci nasıl hissettikleri, neler yaşadıkları ile ilgili e, Radikal Tasarım ekinde çıkan e, makaledeki görüşlerini aktarmak istiyorum. Mesela Frag... Frank Williams bir yabancı olarak böyle bir alana girdiğinizde garip geliyor. Bu kadar çok şeyin bir arada olması çok ilginç. Hızlılık bu bölgenin önemli bir avantajı. Her şey birbirine çok yakın, bu da zaman kazancı sağlıyor. Tasarımcı ve usta aynı şeyleri düşünebiliyor. Buradaki ustalar denemeye ve öğrenmeye çok açıktır. Hollanda'da olsa ustalar denemek istemeyebilirler. Gerry <gülüyor> Stra ve Stra, Stra, Stra Pardon Stra Amsterdam'dan. Dil sorunumuz olmasına rağmen bir şeyi ortak üreteceğimiz için bir şekilde iletişim kurduk. Çok da keyifli oldu. Şişhane çok konsantre bir bölge, çok seçeneğin ve her şeyin ulaşı ulaşılabilir olduğu bir yer burası. Benim ülkemde böyle alanlar yok. Bu kadar özelleşmiş bir yer olsa mükemmel olurdu. Bu İstanbul'a özel bir durum. E, i̇stersen buradan devam edelim evet. yani bu İstanbul'a özel bu muazzam bir fırsat kesinlikle ve kaçırmak üzere olduğumuzda bazı noktalarda çok. bazı bölgelerde bir fırsat. Ya ne yazık ki e, ciddi bir vizyon eksikliği var yani karar verici e, aşamada ve belki bütün halkalarda bu var. Yani biz e, dönüşüm aşamasında bazı tamam bölgeler alanlar konular değişiyor dönüşüyor ama bu noktada biraz daha yaratıcı olup sormak lazım. Yani nasıl dönüşebilir e, ya da bölgedeki potansiyeller nasıl dönüşebilir devam edebilir sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir gibi soruları çok fazla sormuyoruz kolay olan e, bir takım hazır e, tüketim malzemelerini ya da metotlarını kullanıyoruz. E, ve işte mesela Şişhane'yi bir e, turistik bölge yapalım diye sadece kafelerden, işte butik otellerden oluşan işte bütün e, oradaki üretimden arındırılmış bir bölge olarak e, tahvil ediyoruz. Ediliyor. Ee, bu sadece Şişhanede değil işte Kapalı Çarşı olsun e, diğer İstanbul'daki birçok üretim bölgesi içinde benzer şeyler var işte e, biz aynı projeyi Made in Kapalı Çarşı adı altında Kapalı Çarşı'da farklı bir grupla e, hem de Kapalı Çarşı Derneği ile birlikte e, yürütüyoruz. Ee, Kuyumcularla. Evet, e, sadece kuyumcular değil. Sadece e, değil. Kuyumcular. Kapalı Çarşı Hı. Derneği, birçok farklı e, obje de üretilebiliyor da e, değerli malzemelerden. Aa, ve orada şişhanede tabii daha farklı bir üretim şekli var. Biraz daha modernle geleneksel e, karışmış ama kapalı çarşı daha geleneksel bir üretimin. Hmm. Ve daha e, geçmişten yani 500 yıllık bir geçmişi var. <gülüyor> ee, ve oradaki... Değişik değişik ustaların yani Kes orada bıraktığı ruhları var ya. Kesinlikle ve aile geçiyor hala oradalar. Anadolu ee, ustalar yani oraya gelip orada, orada olan bir sürü birikim iki Ve olur. aile mesleği yani tabii böyle e, kuşaktan kuşa aktarılan bir bilgi de var e, ve e, yani mesela hanlar çok ilginç orada çok büyük potansiyelleri var yani küçük üretimler var e, farklı işte depo olmuş falan mekanlar çok ilginç han mekanları şimdi han mekanlarının işte bir otel olması gibi bir, bir e, taahhülü var yani. Ya da işte e, alışveriş merkezi olabilir mesela hani böyle şeyler. Bu kadar Ama kolay gözden çıkartabilirsiniz Bunun dışında işte o üretimle beraber sürdürülebilen bir şey olabilir ve aslında e, turistler de artık bıkta e, benzer şeyleri görmekten. Nereye gidersiniz? Aynı şeylerle şey. karşılaşıyorsunuz. E, farklılıkları arıyorlar ve e, yani... Farklı deneyim şeyi de var şimdi. Deneyim turizmi gibi bir şey de var aslında. Var ve farklı e, yani işte Murano'da... Cam Venedik'te çalışıyor. Murano Adası cam atölyelerinin olduğu bir ada. Sadece hem büyük firmalara çalışıyor buradaki atölyeler hem de oraya gelen e, turistlere ilginç e, çalışmalarını gösteriyorlar. Zaten cam üretimi çok e, daha tabii renkli bir üretim. Yani onu izlemek çok keyifli. Ama burada da çok farklı şeyler olabilir. Yani e, çok kısa bir sürede tasarımcılar e, ürünlerini e, gerçekleştirdiler. Bu anlamda, e, yani, İstanbul, yani Avrupa'daki birçok tasarımcı gelip e, burada çalışabilir, sanatçı çalışabilir, e, istedikleri adette üretebilirler, farklı şeyler üretebilirler. Bunun dışında çok alakasız bir turist gelip üretebilir. Mesela Kapalı Çarşı'da bir takı yapabilir kendisi için. 2-3 günlük programlar olabilir. Yani bunlara çok açık aslında. Biraz bu şekilde bakabilmek gerekiyor. Çok ilginç bir şey var. Bunu da söylemek istiyorum. Ben en başta turizme hep tanımlanan formatıyla... Hep e, biraz soğuk, uzak e, ve korkunç bir şey olarak görüyordum. Ama e, birkaç grupla çalıştıktan sonra e, onlar senin en iyi e, ortağın olabilir. Yani turizm bu bölgenin kalkınmasında aslında e, çok önemli bir faktör olabilir e, dediler ve farklı bakmaya başladım. Yani bölgeye aslında bu tür küçük üretim bölgeleri deneyim alanı sunarak e, turizmle de örtüşebilir ...işte yurt dışında gidip sadece bu üretimi görmek için turlar düzenleniyor. Burada da biz birçok sanatçıyı ve yabancıyı gezdirdik bölgedeki o inanılmaz üretim potansiyelini gördüler. Kimi sanatçı geliyor kalıyor burada ve üretiyor yabancı tasarımcılar böyle değişim çalışmaları oluyor gerçekten açık. Sadece değil üniversiteler için de çok büyük bir fırsat sunuyor. Hem yerel hem yabancı üniversiteler için. Yani onlar da gelebilir. Çok farklı bir e gelecek söz konusu olabilir. Yani evet şimdi değişik ülkelerde turistik olarak bulununca da şey görüyorsun mesela Venedik hani hakikaten turizmle hani kaplanmış ve nefes alamayan bir hale gelmiş. Roma öyle yani tamam İtalya'nın ekonomisi turizmden ama boğulmuşlar öldürmüşler şehirleri. Artık yani Romalı olmak ...Romalı için zor hale gelmiş. İşte yani çok İstanbul'da önemli bir şey söyledin. Yani İstanbul'da da aynı şey olabilir. Yani bütün şehir ona doğru yönlendiriliyor. Evet. Ama bir yandan da yani İstanbul'un şu andaki hala daha potansiyelinde esnaflık küçük üretin, müthiş bir genç nüfusla birlikte müthiş bir çalışma, dinamizm, böyle bir yapısı var. Yani tabii ki bazı belki büyük sektörlerin şehir dışına aktarılması söz konusu ama küçük sektörlerin bu şehrin içindeki dinamizmi sağlaması ve bu şekilde İstanbul'un kimliğini devam ettirmesi ve turistik kimliğini de belki bu şekilde oluşturması çok önemli. Çok doğru bir şey söyledin Aysim. Ee, yani bazı standart, bu herhalde kapitalist dünyanın da getirdiği bir şeyle, standart bazı işte kongre merkezi olması, işte olimpiyat şehrinin olması, Atina. kültür başkenti de bunun, bunun bir parçası. İnşallah gibi. olmaz diyoruz ama maalesef. Ama yani bu amaçla da tabii, tabii. kullanılabiliyor. Çok yani, negatif örnekleri de olmuş zaten. Var. ...bunlar böyle hazır olarak alınıyor ve enjekte ediliyor kentte. Ama aslında kentin kendine ait, her kentin kendine ait bir ruhu var, bir özelliği var. Yani bunu geliştirmek, buradan yola çıkarak bir şeyleri turizmle olur, her şeyle birleştirmek mümkün. Bununla birleştirdiğinde aslında çok daha yaratıcı ve farklı bir şey ortaya çıkıyor. Eşsiz bir şey ortaya çıkıyor. Eşsiz bir şey ortaya çıkabilir, hakikaten. Yani bir örneğini bilmiyorum. Şu anda aklıma da pek gelmiyor. Yani bu İstanbul'a özgü, bu kadar büyük bir metropol'e özgü yeni bir anlayış da olabilir yani. Kesinlikle. Yani bu sadece şişaynede değil. Bu Türk e, üretim e, işte ayakkabılar var, e, tekstil sektöründe var. Böyle odaklanma e, ve üretim e, networkleri, üretim ağları kurulmuş vaziyette. Tarih yarımada dolu bunlarla. Evet. Ama şimdi mesela Tarihi da feci bir temizlik operasyonuyla hani yeniden e, kurgulanan bir tarih olacak. <gülüyor> çok üst yani, çok, yani hakikaten çok üzücü bir durum. Benim korkum e, Fransız Sokağı'na e, bütün tarih Yaramada'nın Fransız Sokağı'na dönüşmesi. Sanırım öyle bir gidişat var. <gülüyor> Yani e, onların yaşamadığını e, hep birlikte test ettik. Yani bu e, önemli bir örnek. Belki olması da... Artık e, Fransız ki, sokağa bile denmiyor. denmiyor. Cezayir, Cezayir oldu. sokak. Ben o sokakta doğdum bu arada. Öyle evet. mi? <gülüyor> e, ama e, yani hem sokağın var olan kimliği e, tamam... E, oradaki işte azınlıkların gitmesiyle zaten hani e, kaybolmuş bir kimlik var ama e, hala da sürdürülen bir anlayış var. E, orada işte bir takım göçmen aileler var. E, çok farklı şeyler olabilirdi orada. E, her yerde görebileceğimiz turistik bir ortam yaratıldı. Fransız Fransızlıkla hiçbir <gülüyor> alakası yok zaten e, ve e, kimsenin gitmediği, tercih etmediği bir yer oldu. Yani tüketilmiş bir mekan oldu e, ve bitti. Yani, bir sokağa tükettik. Bütün bir kentin tüketilmesi ise çok büyük bir risk diye düşünüyorum. Aynen. Bir an önce... Evet, yani bir sokağa yani. tükettik bir yarım adayı tüketebiliriz evet. şu anda. Yani işte Meydin Şişhane bu anlamda farklı vizyonları göstermek için edinden geleni yapıyor. Aynı şekilde Kapalı Çarşı içinde benzer bir şey yapacağız ki hani başka bir olasılık daha var demeye çalışıyoruz. Yoksa hani dün akşam da sohbet ederken dediğimiz gibi kent bunları kusuyor aslında. Yani hakikaten istemiyor, tutmuyor, doku tutmuyor. Kesinlikle. Çünkü doğal değil yani o, o mevcut yapıya ait bir şey değil. Ve onu atıyor dışarı. Dediğin çok doğru. Kusuruyor. Kabullenmiyor. Evet e, istersen yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, bir sonraki aşamayla ilgili e, kafanızda hoş Tabii. bir şey var biliyorum. <gülüyor> evet. Onunla ilgili bize biraz da Şimdi e, bir sonraki aşamada, e, tabii ki o aşama büyük bir aşama. <gülüyor> e, belki oraya yine küçük bir benzer bir etkinlikle e, belki İngiliz tasarımcıların tekrar gelmesi söz konusu olabilir seneye. British European Design Group'la görüşmelerimiz var. Fakat e, asıl amaç e, bölgede bir merkez oluşturmak. E, bir canlandırma merkezi. Şişhanede bu oradan bağımsız ya da kendi başına çalışan bir merkez olmayacak tamamen o ağı destekleyen bir merkez olması için uğraşıyoruz bu bugüne kadar yapılmış bir şey de değil biz de cevapları çok net bilmiyoruz bu şekilde deneyerek yani şu anda yaptığımız her bir etkinlik bir alıştırma bir adım bizim için bizi o merkeze doğru hazırlıyor götürüyor. Böylece birçok akademinin gelebileceği yurt dışından yurt dışından çalışabileceğimiz tasarımcıların sürekli çalışabilecekleri Öğrenciler için harika bir şey olur Müthiş böylece. bir şey Yani yurt dışından tasarımcılarla sürekli çalışabileceğimiz belki gelip rahatça kalabilecekleri çalışabilecekleri bir mekan olsun istiyoruz bir merkez olsun istiyoruz Bu aynı zamanda oradaki küçük üretim ağını da desteklesin yani onun dışında bir şey oluşturmak değil, ona, e, onunla yarışan bir şey değil, onu destekleyen, besleyen bir şey. Bu çok önemli. Yani bundan sonra aslında yapılan bütün etkinliklerde bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani siz bir müdahale, intervention yapıyorsunuz aslında. Ne yaparsanız yapın kente. Bunu yaparken de biraz daha düşünmek, nelere sebep olabileceğini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Biz pozitif bir müdahaleyle umarım geleceğini daha olumlu etkileriz diye düşünüyoruz. Bir şey daha galiba okudum onu. şey Şimdi bu tasarımcılar sonuçta bir tane ürün ürettiler. E, ama bunların belki hani 30-40 tane e, e, çoğaltmak için bunları başka ürünlere de getirmek, Tekrar onların da gelmesi söz konusu galiba. Öyle onların, bir şey de var. Kapımızda. Evet yani tekrar gelmek istiyorlar. Ama biz onlar gelmeden bu iş nasıl yapılabilir, devam ettirebilir bunun üzerine de düşünüyoruz. E, sürekli gelmeleri e, çok da pahalı değil aslında yani. Evet. Hollanda şu anda konu. Hollanda, İstanbul e, uçakları çok uygun e, biletler bulunabiliyor. E, Adı bir tasarım ]ler... yani yeni, hep yeni bir şey, marka sunuyorsun neredeyse hani bu Kesinlikle. çok a, yani düşünürsen dünyadaki maliyetlerini çok çok ucuz. Bir de şunu da unuttuk ya yani onlar e, yurt dışında sattıklarında da meydan Şişayan logosunu da kullanacaklar. Yani bu bölgenin <gülüyor> tanıtımı için de çok e, önemli bir bu şey aslında. Bu çok güzel bir şey ya. Bir kitap oluşturuyoruz şimdi. O kitabı yani hem burada hem yurt dışında dağıtmayı düşünüyoruz. Bunun devamı da gelecek. Yani bundan sonra daha ayrıntılı çalışmalar da olacak. Sergiyi belki İstanbul'da tekrarlamayı düşünüyoruz. Ama yurt dışında görüşmelerimiz var. Hollanda'ya da taşımayı düşünüyoruz şu anda. New yani yoktu çok... aslında böyle bir sergi için çok doğru bir mekan. Kesinlikle. Çünkü orada da o küçük üretim çok hoş var. bir şekilde sokaklarda devam eder yani. Evet. Var ve beni de çok etkilemişti. Ben mezat ve çiçek e, üretimi ve e, satış e, alanına bir yan düşmüştüm New York'ta. Çok şaşırmıştım. <gülüyor> yani böyle bir global hani evet. <gülüyor> kentte bu nasıl olabiliyor? Ve oluyor. Çok da etkili oluyor. Çok Aslında da global kentte global yapan şey de bu oluyor. Hmm. Yani Saskia Sasan onu öteki ekonomi olarak çok güzel anlatıyor. Ee, yani çok tavsiye ederim o Venedik Bienniali Katalonu'nda yazdığı yazıda. Yani e, o bildiğimiz o dev kurumların... ...ancak böyle bir esnek yaratıcılıkla hmm. beslenebileceğini vurguluyor. Bu çok önemli. Çok. Yani arka bahçede olanlar evet. orayı besliyor. Bu, bu arka bahçe inanılmaz kıymetli. Çok kıymetli ve bilinmeyen yüzü. Ee, yani bu tür projelerle görünür kılınması, görünür kılınmaktan çok desteklenmesi çok önemli. Yani sadece görünür kılmak da yetmiyor. Bu ee, bunun nasıl çalış, yani bu sistem nasıl işler gelecekte neyle birleşir buluşur ve dönüşür ee, beraber gider bunu sormak ve bunu desteklemek lazım bu çok önemli ee, dediğim gibi yani bir sonraki aşamada da böyle bir merkez e, canlandırma alanı ee, Şişhane ile başlar ve diğer e, mesela kapalı çarşıda da devam eder işte diğer bölgelerde de böyle küçük e, merkezler kurulursa e, o bölgeyi destekleyen üreticisini, tasarımı, bu deneyimi, turizmi destekleyen böyle bir anlayışla kurulmuş bir merkez e, gerçekten e, çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beraber vizyon ya da politika üretecek de bir merkez olacaktır bu ya yani politikacıların buna e, hani ışık <gülüyor> tutması gerekiyor kesinlikle yani bunu gözler de edemezler bu kadar büyük bir potansiyeli Şöyle, yok etmeyi bırak gözler de edememeleri lazım çok da güzel bir şey oldu biz e, görünürlükte sergiledik ve e, kilise de sergiledikten sonra Şişhanedeki bir e, han sahibi e, bize bir bana bir mail attı. Ve beraber çalışmak istiyorum. Bu tür çalışmaları e, bizim hanımızda da sergilemek isteriz. E, nasıl yardımcı olabiliriz diye sordu. Benim için çok önemli kazanımlardan biri de bu. Demek bir han da açılıyor. Şimdi <gülüyor> sergilim bir parçası Bilmiyorum oluyor. Bilmiyorum artık. <gülüyor> Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben eminim. Sen mutlaka bunu dahil edersin. <gülüyor> Tanıdığım kadarıyla seni. Daha ilginci şimdi konsolosluktan geliyorum. Hollanda konsolosluğundan. Bir e, çalışma e, vardı. Bunu e, an, e, Hatay'a nasıl taşırız? Orada da bir takım... Çok hoş. E, Önümüzdeki günlerde herhalde bu konu gelişerek ilerleyecek diye düşünüyorum. Aslı çok çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim. Bütün bu deneyimi ve potansiyeli bize aktardığın için, bu sergiyi yaptığın için. Terke ile sana çok çok teşekkürler. Evet. Evet bu haftalık da bu kadar. Programı kapatmadan önce şöyle bir haber de vermek istiyorum. Programımızın web sitesini daha ilk aşamalarında ama web sitesini de artık izleyebilirsiniz. Bir sürü programın radyo kayıtlarını orada bulabilirsiniz. Fotoğrafları izlerken... Ee, bu e, radyo kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Ee, www.metropolitika.com adresinden bir, bir de orada buluşalım. sanal ortamda da buluşalım diyorum. Bu arada e, bu sergiyle ilgili de e, araştırmak isteyenler, daha detaylı bilgi almak isteyenler gene www. yani Made insishane.com adresinden de e, devamını getirebilirler. E, bizim programımızda arayabilirsiniz soruları olanlar, e, bilgilenmek isteyenler. Biz hemen bağlantı sağlarız. Evet bu hafta bu heyecanlı programdan sonra kapatıyoruz maalesef. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus veriyor. Kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.